duyduğun şekliyle şirk nedir desem Ne diyebilirsin? Şirk Allah'a karşı bir, bir şey. Değil, ortak. Bir şey, bir şey güzel. Olmayan bir şey bir mi? Yok. Kelime olarak ilki güzel şirk Allah'a ortak edinmek. Ortak edin. Peki. Mesela sence Allah'a ortak edinmek nasıl olur? Nasıl bir işe biz Allah'a ortak koşma deriz? Mesela yani? Allah'ın Bu biraz çok genel. Geçi pek uzak değil ama çok genel. Mesela Allah'a ortak koşma nasıl olur? Şöyle yaparsan ortak koşmuş olur. Diyebileceğim bir örnek var mı? Diyebileceğim. Mesela nazara gidiyorlar ondan medet buluyorlar. Yani, yani, kısa şey, ha, yani Allah'tan değil, gayrından. Oraya gittiği zaman onun ha. yanındaki oradaki dua Allah'tan yani, yani, yani ya. güzel güzel tamam. o Yani o anladım. zaman demek istiyorsun ki sen Allah'tan gayrından yardım istemek şirktir mesela diyorsun ben, benim sorduğum soruyu şimdi benim, o senin sorduğun benim, soruya benim geleceğiz o ben senin sorduğun soruya geleceğiz ama evet. önce senin herhalde genel anlamda sormak istediğin şirk nedir şirk Allah'a ortak koşmaktır dedin doğru evet ee, nasıl, nasıl bir şey yaparsan Allah'a ortak koşmuş sayılırsın dediğimde de cevap yine doğru. Mesela Allah'tan gayrından yardım, yardım istersen. Isterim. Bu doğru şimdi. Bu dediğin de doğru. Anlaşıldı geç oraya bir şey kattın da o yine mevzunun sonu. Bak şimdi. Şefaat İslam dininde vardır. Şefaat nedir? Ee, birisini herhangi bir maklubunun isteğinin olması için o isteği yerine getirecekle aracı kılmandır, vesile edinlendir. Mesela genel anlamda bir söyle diyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde şefaat edecektir. <gülüyor> biliyoruz yani. Ama, ama şimdi yok. Şimdi biz peygamberin şefaat edeceğini öğrendik de bu şefaatin keyfiyetini bilmiyoruz. Şimdi e, şefaat ayet-i de diyor ki inne şefaate lillahi cemiyan Şimdi bütün şefaatler Allah'ındır. Yani, bu ne anlama geliyor şimdi? Diyor ki وَمَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعَ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Bak şimdi Demek ki şefaat ed edenlerin, edicilerin birisine şefaat etmesi için Allah'ın izni olması gerekir. Bu izin bazen genel, bazen has genel nasıl mesela? Diyelim ki Kur'an'da فَمَا om شَفَاَةُ الشَّافِينَ Şefaat edicilerin şefaati onlara fayda vermez. Kim şefaat ediciler? Peygamber adı has o belli. Mesela Kur'an şefaat eder. Şehitler şefaat eder. İlim ehli şefaat eder. Çocuklar... İşte geliyorum eder. Ama yine bunlar Allah'ın izniyle ederler. Şimdi peygamber hasbisi isimdir. Şefaat eder ama ilim ehli geneldir. Hangi ilim ehli şefaat etme hakkına sahiptir? Genelde Allah izin vermedi. Yok onu kastetmedim ben. İlim ehli şefaat eder genel bir isim. Ama hangi ilim ehli şefaat etme hakkına sahip? bu bir. O zaman ayrıca şefaat edilecekler için de Allah'ın şuna şefaat ettiği izin vermesi gerekir. Çünkü peygamber istenildiğinden ki onu örnek alalım. İstediğine şefaat edemez. O zaman sen dua ederken, isterken şöyle diyebilirsin mesela Allah'ım beni Resul'ün şefaatine nail et. Nail et. Dersin. Yok, anlaman gereken o değil. Anlaman gereken mesela şefaat ya Muhammed diyemezsin. Şefaat ya Resulallah diyemezsin. Bunu diyemezsin. Önce anlamaya çalış. Sen şef, şef, şefaat dedin ya. Şefaat ya Resulallah diyemezsin. Ama Allah'ım beni Peygamberin şefaatine nail et diyebilirsin. Allah'ım beni şefaat edicilerin şefaatine nail et diyebilirsin. Ama şefaat ya Resulallah diyemezsin. Bunu anladın? Benim gerçek şimdi, içindeki olan yarayı, senin içindeki kalıyor, kalıyor. ben içindeki yarayı bilmem ama sorduğun soruyu olurum. ben anladıysam. Müslük olur muyum, olmaz mıyım? Misal söyledim mi? "Ya Resulullah desem diyor." Bilerek ya bilerek söyledim. Bak şimdi. Bilerek miyim, bilmeyerek değil. Mıyım? Allah'tan istenilen bir şeyi sen Allah'tan gayrından istersen bak bu ortaklık şirktir. Ben sana çok net söyledim. Bak peygamberimiz şefaat edecek mi? Edecek evet. Hiç kimsenin edemediği yerde o şefaat edecek. O zaman sen şefaat de Allah'ın Allah'ın izniyle edeceksin. edeceğine de Allah'ın izniyle şefaat edecekse, Allah'ım beni Resulünün şefaatine nail et dersin. Bunu de. Ama şefaat ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü bana şefaat et diyemezsin. bunu anladın ha, Aslında senin yarana cevabı verdi. Şimdi sen düşün. Ey Allah'ım beni şefaat edicilerin şefaatine nail et. Resulün şefaatine nail et. Daha güzel değil mi? Çokla şu ters aslında telefonları kapatsanız bari hoş olacak Anladın mı? Tamam. Allahü Teala ayette şirk harici öbürlerini dilersem affeder de bu kul hakkı da içine dahil oluyor mu yani şirk haricinin içine dahil oluyor mu veya hadis diğer bir geçen gün ben şimdi okumadım da duydum şimdi oradaki yani, şey şu oradaki şey şöyle anlayacaksın şirkin dışındaki bütün günahlar affedilmeye müsaitdir. Önce anla, önce anlamaya çalış. Şirkin dışındaki bütün günahlar affedilebilinir. O ayetten anlayacaksın. İnne Allah la yaghfiru en yushrake ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha ve men yushrik billahi faqad dalla dalalen ba'id şirkin haricindeki bütün günahlar affedilir. Affedilebilinir. Allah istediğini affeder. Affetmediğini de onunla cezalandırır ama ebedi cehennemde kalmaz. Bunu anladın mı? Tabi bu şekilde ahirete göçen. ha hakkına gelince kul hakkı şirk seviyesinde bir günah değil. Allah her günahı isterse affeder isterse cezalandırır. Ama kul hakkında sadece o hakkın sahibi affetmeye hakkına sahip onunla hesaplaşacağım. Arkadaşım bir hadis okudu bana. Yine hadise ta takıldığın yerde seni bunu anlamadan. Tamam onu ayeti anlamadım hocam. Kul yani günahları sayıyormuş. Kul bütün günahlar affolunur. Kul hakkı müstesna. Kul hakkı da affolunur. Bak şimdi işte anlamamışım. O ayet ayeti kerime Şirkin dışındaki bütün günahlar affedilebilir. Affedilebilir. Ama Allah o günahlardan istediğine istediğini affeder. Affetmediğini cezalandır. Ama bu ceza ebedi cehennemlik değil. Cezasını çektikten sonra çıkar. Kul hakkının affedilme işine gelince Allah ona affetmiyor. O kul hakkını o hakkın sahibi affetme hakkına sahip. Onunla hesaplaşacaklar. Ya artık senin sevabından alır ya günahından sana yükler onunla hesaplaşman. O da şirk bir günah değildir. <gülüyor> Hakkı hakkın sahibi affetme hakkına sahiptir onda. O kadar. Anlaşıldı mı? Siz anladınız değil mi? Arkadaşın sorduğu soruya verilen cevabı en azından. Evet. Rahat bir cevap tektörü. borçlar borçlar Şey anladığı, hakaret anlamında Yani bunlar bağışlama isteyebileceğiniz haklar ama yani maddi olarak bir şeyler alışverişin olmuş ödeyememiz, ee, imkansızlıktan ödeyememiz. Bunlar lafı mağfiret mi yoksa lafı mıdır bu da? Ben sorunu tam anladığımı söyleyemem ama birisinin sana hakkı geçmişse onunla helaller. Git helalleşmeye önce. Hele, hocam helalleş yani Şimdi bak önce, sorduğun soru demedim bulamadım sahibini böyle birisine borcun var bulamadım bunu ne yaparım demedin sen. Sen yani genel anlamda dedin. Birisine birisini sen de hakkı varsa gidip bizzat onunla helalleşeceksin. Ha. Birisine bir zaman bir şeyler aldın, ödeyemedin, onu da kaybettin, bir daha bulamadıysan ondan aldı onda onun hakkı olan o şeyi ki ödenebiliyorsan git onun hayırına bir, bir yerlere ver. Hocam, kul hakkı ya, o öyle sadece... cevap almış olduk. O güzel oldu. burayı, ka burayı kapatıyorum. Çünkü soruyu açmayalım artık. Çünkü teferruata gideceksiniz. Evet. evet. parayla mı? Bir şey alıp de... ne hakkıysa ben ne bileyim birisine borcun, o da onun hakkı. Yani evet. Karkı, evet. Değil. İlla o karkı, onu değil. Yok. O evet. onun görevi Sen birisinin gıybetinden gitmişindir, İstira atmışımdır Hakkına, malına tecavüz etmişindir, Ondan aldığın parayı ödememişindir. Onun hakkı olan bir şey. Böyle bir şey. Evet. Evet. Tamam. Evet. Ders ne istiyor bunu? Ha? istenilen şeylerle verilen cevaplar devamlı aynı e, nitelikte oluyor. E, bazen kesik kesik zaman birimleri içerisinde bunu işlemeye çalıştığımız için neyi nereye kadar anlattığımızı veya sizin neyi nereye kadar anlattığınızı yakalamak zor oluyor. Hep genel anlamda soruyorsunuz. İman mevzuunda diyorsunuz. E, bunu olduğu şekliyle benim anlamam gerekiyorsa Genel anlamda anlarım. Ama imanda şu meseleyi biz yakalayamıyoruz deseniz, ben sadece o anlayamadığınız meselenin üzerinde dururum. Anlatabildim. Bunu iyi yakalamanız gerekir. Bunun için bazen bazı meseleleri genel anlamıyla tekrarladığımızda bu bir tekrar oluyor. Bunu daha önce de duyan birisi aynı şeyin tekrarı olarak düşündüğü için, ee, biz bunu daha önceden de duymuştuk. ki başka şey istiyordu. O zaman başka şey başka bir isimle istemen gerekirdi. Deriz biz de. Ee, ben buraya daha önce bir kere geldim. Sizin de bir iki kere geldiğinizi ben hatırlıyorum. Neler verdim, neler, neler aldınız bilmiyorum. Ama bu mevzudaki bütün sohbetler, kayıtlarda var en azından daha önce bu sohbetleri dinlemiş olsaydınız eğer dinlediyseniz tabi bilmiyorum en azından bu mevzunun altyapısına ait bazı şeyleri ismende olsa yakaladığınızı düşünürüm okuyanlar dinleyenler mutlak yakalamışlardır e, bu genel bir soru ki iman hakkında sohbet istiyorsunuz herhalde benim de genel alıp genel bir cevap vermem gerekir buna Yine de sohbetin başında, ortasında ve sonuna doğru gelindiğinde yakalayamadığınız yerler, biz imanda şuranın daha iyi anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini istiyorduk derseniz, sohbeti ona da kaydırabiliriz. Ee, i̇man hakkında bilmeniz gereken, öncelikli olan şeylerin aslında şu vardır. İman, İslam, ve bunun yanında ant, antr parantez yani Beynel Kavse'nin tırnak içi dediğimiz akide vardır. Ondan sonra tevhid gelir. Ve bütün bunlarla beraber zikredilen bir din kelimesi vardır. İman, İslam, akide, tevhid ve din. Ee, ekseriyetle herhangi bir sorun, istenildiği gibi meşgul eden bir sorun oluşmadığı için imandan önceki merhale çoğu zaman zikredilmez. Yani fıtrat dediğimiz bölüm ele alınmadan geçiriyor. Ama zamanımız fıtri bozukluğun, arızaların, fıtri ifsadın artık zirveye çıktığı, şahlandığı bir konumda ortamda fıtrat da mutlak ele alınması gerekir. Neden? imandan önce fıtratın mutlak bilinmesi gerekir ki selim bir fıtrat yani sahip onu olunan değerleri kaybetmeden imana gelen birisi, iman noktasına ulaşan birisi eğer selim bir fıtratla ulaşmışsa o zaman sahip bir imanı bina eder. Sahip bir imanı gerçekleştiren de ancak halis bir tevhidi gerçekleştirebilir. Burada şimdi sizin öncelikli olarak sırayla olması gereken bir tertip isterseniz, fıtrat öncedir. İman arkasındandır. imanın yanında İslam vardır. Ve bunların ikisinin yanında Beynel Kavse'nin tırnak arası, akide dediğimiz şey vardır. Neden akideyi tırnak arası zikrettim? Akide şu kullandığımız anlamda Kur'an'da gelmediği için. Sonradan bazı şeyleri anlayabilmek için bu ifade zikredilmiştir, konulmuştur. Ha, Bu, bazı şeylerin anlaşılması için tek bir kelime cümle niteliğinden alınır. Akabinde ne vardır? Tevhid vardır ve din vardır. Din vardır. Sırası böyledir. Bizim toplumumuzdaki en büyük sorun tabii ki bu kelimelerin anlaşılması ama Öncelikli olarak doğru dürüst anlaşılmasına manilerden birisi biz bu kelimeleri devamlı akide derslerinde diyeyim. imanı işleyen mevzularda artık klasik İslami eğitimde anlayışta hemen hemen yüzde seksen bu kelimeleri müşterek anlamlı müteradif yani tek manaya delalet eden kelimeler olarak kullanmışız. Bize böyle öğretilmiş mesela bu mü'mindir, müslümandır, İslam, iman, akide, tevhid, din denildiğinde kullandığı kelimeyi hangi maksat ve kasıtla kullandığını kişi bilmiyor. Bildiğini zanneden kişi de bunu bilerek söylemiyor. Belki aklına gelen kolaylıkla Hangi kelimeyi telaffuz şey bilmişse o, o söyleniyor ve o tevhid akidesi diye hemen bir deyim oluşturuyor. İnsanlar bunun etrafında odaklanıyorlar ama tevhidin akidenin birbiri, birbirinin yanında beraber birbirini destekleyen veya birisi birisinin altyapısı öbürküsü ondan sonraki gelen bir şey mi olduğunu kimse düşünmüyor. Ama öncelikle bilmemiz gereken şey, sırasıyla fıtrat dedim, iman dedim, İslam dedim, tırnak içi, akide dedim, tevhid dedim ve din dedim. Bunların sırası bu. Neden olduğunu anlatırız. İkincisi halledilmesi gereken, bunlar e, aynı manaya delalet eden, müşterek anlamlı kelimelermiş gibi kullanılıyor tarafımızdan. Yüzde seksen böyle. Tabii ki bu kelimelerin müşterek anlamları var. Ama bu faraza yüzde yirmiyi geçmiyor. Yüzde seksen farklı şeyleri ifade etmek için kullanılır. Mesela ben size şöyle diyeyim. Cibril hadisi diye Müslüm'de bir hadis duydunuz değil mi? Cibril hadisinde Allah Resulü asabiyle otururken birisi çıka geliyor. elbiseleri, elbiseli simsiyah saçları var diyor ve üzerinde hiçbir yolculuk alameti yok. Çünkü uzaktan gelseydi saçı, elbisesi toz toprak içinde olurdu. Aynı zamanda hiçbirimizin de tanımadığı birisi, yani yakından da değil. Hem yakından değil, hem de uzaktan değil. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, toz toprak yok. Geldi Allah Resulü'nün önüne oturdu. Dizlerini onun dizine dayanarak, dayayarak Ey Allah'ın Resulü bana İslam'dan haber ver dedi. Allah Resulü de bizim bildiğimiz İslam'ın şartları dediğimiz beş şeyi sayıyor. Sanki Ömer'in sözünde radıyallahu anh'ı tasdik eder doğru söyledin der gibi biliyormuş da imtihan edermiş gibi sorup cevabı doğru alan birisiymiş gibi doğru söyledin der gibi davrandı. Arkasından iman nedir diye sordu. Yine bizim bildiğimiz şu imanın şartlarını zikretti. Altı şartı. Yine aynen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a doğru dediğin gibi söz etti. Akabinde tabi ihsanı soruyor. Ve akabinde de kıyamet emarilerinden soruyor. Ki bizimle alakalı olan kısmı o değil. Tabi çekip gidiyor bu. Allah Resulü diyor ki bildiniz mi bu kimdi diyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir diye cevap verirler. Bu cibrildi. Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Şimdi bakın, İslam nedir denildiğinde İslam'ın beş şartını koyuyor, zikrediyor. İman nedir dediğinde imanın altı şartını zikrediyor. Bu kimdi biliyor musunuz denildiğinde cevaben bu cibrildi. Size dininizi öğretmeye geldi diyor size dininizi öğretmeye geldi diyor. Bakıyorsunuz hadis-i şerifte iman-ı yetmiş küsur şubedir diyor. En alası la ilahe illallah en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermektir diyor. Ne dedim? i̇man yetmiş küsur şubedir En alası orada çünkü hemen daldın gittin vaktini ayırdıysan bunu dinlemelisin evet ha. iman 70 küsür şubedir en alası la ilahe illallah en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermektir diyor ne anlam taşıyor bakıyorsunuz en alası dediği şeyde İslam'ın şartlarından ilki zikrediliyor en ednası dediği yerde ise insanlara eziyet veren şeylerin yoldaki insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi diyor. El hayâ'u şûbetin mine'l-i'man haya da iman şubelerinden bir şubedir diyor. Bakıyorsunuz burada bir iman ve cüzleri o zaman la ilahe illallah da bu cüzlerden birisi en alası olarak zikrediliyor. Dönüyorsunuz i̇bn Abbas'ın Abdükayıs kabilesinin elçilerinin geldiğinde peygamberle aralarındaki geçen bir nakli verir. Bunu Müslüm'de kitab-ı imanda Bukhari'de ise Kitabı ı tevhidde bulursunuz. Ayrıca zekat bahsinde de vardır birkaç yerde ama hemen bulacağınız iman kitaplarına bakmaktır. Abdükayıs kabilesinin elçileri geliyor. Allah Resulü'ne diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sizinle biri, bizim aramızda mudar diye kafir bir kabile var haram olan ayların dışında biz sana gelemiyoruz. Onların sataşmasından korkuyoruz. Ve biz arkamızda bir topluluğu bırakarak geldik. Bize öyle şeyler öğret ki bu öğrendiklerimizde hem bir selamet bulup yani cennete gidelim hem de arkamızdaki anlattıklarımızı anlatalım fayda versin diyor. Allah Resulü diyor ki size ben dört şeyi emrederim. Dört şeyden yasaklarım diyor. Birisi, tek olan Allah'a iman etmenizdir diyor. Hemen arkasından beklemeden bildiniz mi tek olan Allah'a iman etmek nedir diyor. Yine beklemeden sayıyor, hemen kelime-i şehadet, namaz ve komusu yani zekata koyuyor. Burada gördüğünüz gibi, size tek olan Allah'a iman etmenizi emrederim diyor bu nedir diye biliyor musunuz dediğinde de İslam'ın şartlarındaki zikrettiğimizi Allah'a imanın tarifi olarak getiriyor. Ha, bunu ben böyle kısaca neden anlattım? Şunun için iman, İslam, akide, tevhid, din kelimelerini ki az önce dini, size dininizi öğretmeye geldi derken ne zaman ne şekilde kullanıldığını birisinden dinliyorsanız ki şu an benden dinlediğinizi düşünün veya bir kitaptan okuyorsunuz. Hangi kasıtla söylenildiğini ifade eden net ifade etmeli, ne söylediğini siz yakalayabilmelisiniz. Kaldı ki siz bunu kullanırken hangi maksatla ne için kullandığınızı iyi bilme zorundasınız. Münasebetine binaen zikredildiği yerde yani esas ait olduğu yerde e, anlattı, anlatacağız ama yine burada bir örnek vermek istiyorum Allah Resulü e, Allah Azze ve Celle Kur'an'da Hucurat Suresinde şöyle zikreder وَقَالَتِ Arabu اَمَنَّ Bedeviler Araplar dediler ki iman ettik iman ettik sözü istenilen bir söz müdür bizden? Evet, çünkü Kur'an'da Kulu amennâ billâh diyor. Yani Allah'a inandık deyiniz diyor. Dille bunu söyleyin. Ve Bedeviler de Vekaletel amen amennâ iman ettik dediler. Allah hemen Resulüne diyor ki Kul, de ki onlara de ki onlara Vekaletel a'rabu amennâ kul lem tu'min velâkin kulü eslemler. De ki onlara siz iman etmediniz. Bakın, istenilen bir şeyi söylüyorlar. Söylemelerinin akabinden de ki onlara siz iman etmediniz. Bununla hemen anlamamız gereken gerçek ne? Demek ki o iman ettik sözünü zedeleyen bir şey var ki, de ki onlara siz iman etmediniz. Nasıl olur? Mesela Bakara'nın başlarında var. Ondan sonra Tevbe suresinde var. Bakara'nın başlarında diyor ki: "Ve minen nas men ve bi İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamışlardır diyor. Bakın şimdi, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamışlardır. Nasıl inandık diyen insana inanmamış derdin? Demek ki onları bozan, onları zedeleyen bir şey var ki bu onlardan reddediliyor. İşlenilmiyor. E, Tövbe suresindeki ayeti <gülüyor> kerimede de, Onların yani şu dilleriyle inandık deyip de kalpleriyle ima, e, inanmayanların küfürdeki yarışları seni rahatsız etmesin, üzmesin diyor. Ebu Davud'daki hadis-i şerifte bu zannatan ey kalpleriyle inandıklarını söyleyip de e, dilleriyle inandıklarını söyleyip de kalpleriyle inanmayın <gülüyor> topluluk diyor. Arkasından de onlara siz, inanma, in, siz inanmadınız ama velakin kulü eslemne ama siz Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Şimdi bakın iman ettik diyorlar ki istenilen bir söz. O sözün doğru olmadığı reddediliyor. Peki siz inanmadınız ama Müslüman olduk deyiniz. İnanılmayan bir yerde Müslüman olmak ne demek olur şimdi? Demek ki burada en azından şunu anlamanız gerekir. İstenilen bir sözü söylüyorlar iman ettik diyorlar Sonra Muhammed de ki onlara siz inanmadınız ama telefonları kapatın dedim. Bakın ben de kapattım. ha Ama onlara de ki ama diye, ama şöyle diyebilirsiniz. Müslüman olduk. Şimdi inanılmayan yerde Müslüman olduk sözü ne anlama geçiyor? Diyebilirsiniz. Ve lammâ niye ses geliyor oradan? Ve lammâ çıkma Cafer. Ya, ya, ya, ya, ya. Tamam geldin sen ha. Ve fi kulubikum. Çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir. Bakın şimdi. Önce dillen iman ettik sözünün reddedilmesinin sebebi geçersiz kılmasının sebebi çünkü daha hala kalplerinize iman girmemiştir diyor. Ha şunu bilin biz kimin kalbine dillen iman ettik dedikten sonra kimin kalbine imanı girip girmediğini biz bilemeyiz. Resul de bilemezdi. Haber verilmeseydi o da bilmiyordu zaten bunu. Mesele bu taraftı yani burası da şimdi bizi ilgilendiren. Ama burada bildirildiği gibi demek ki dillen iman ettik sözü denilse bile eğer o kalbe girmemişse o söz hiçbir şey ifade etmiyor istediği kadar ben inandım desin birisi yine burada anlaşılması gereken bir yer şu ki ama Müslüman olduk diyebilirsiniz kalplerine iman girmemiş daha hala kalplerine iman girmediği için dilleriyle telaffuz ettikleri iman geçersiz kılınıyor ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor Hoş buldum. bu ne anlama geliyor Düşünmeniz gerekmiyor mi şimdi? Bu ayeti Türkçe yani iletişim dilimiz olan şu anki dilimizde meali açıp okusanız bunu okuyacaksınız. Bizler ayeti okuyup kelimelerle söylenilen şeyi kelimeleri anlattığımız için ayetten maksadın da anlaşıldığını düşünüyoruz. Halbuki maksadı anlaman için düşünmen gerekir. Mealinden öteki kelimeler tam yerini bularak aktarılmış ise Allah Allah Allah inandık diyorlar. Siz inanmadınız deniliyor. Çünkü daha hala kalplerinize iman girmemiştir diyor. Kalbe iman girmemiş. Buna sebep dildeki de geçersiz sayılıyor. Ama Müslüman olduk deyiniz diyor. E diyebilirsiniz diyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki burada büyük büyük üç tane soru işareti var. Demek ki imanla İslam farklı şeyler için kullanılıyor burada. Biz şimdi imanı tarif ederken, onu derslerde de duymuşunuzdur. İmanın gerçekleşme eylemini kalple tasdik, dille tasdik, azalarıyla tasdik görürüz. Dille tasdik zaten denmiş, kalple tasdik olmadığı için dille tasdik geçersiz kılınmış, Müslüman olduk değinici bir amel kalıyor. Ha, o zaman münafıklar, o bedeviler, Araplar, her ne kadar kalpleriyle inanmasalar bile dilleriyle inandık dedikleri için görünen şeyleri namaz kılıyorlardı oruç tutuyorlardı zekat veriyorlardı yani namaz kılmış ol, kılar olmasına rağmen zekat verir olmasına rağmen eğer iman kalbe girmişse sadece Müslüman olduk diye biliyorsunuz bu sizi ne yapıyor kanınızı malınızı koruyor çünkü Allah Resulü el ahdullazi ve bainahum es sala. kafar. Onlarla bizim aramızdaki ahit onlara dokunamayışımızın sebebi namaz. Adam ey Allah'ın Resulü adil ol diyor. Ben adil olmazsan başka kim olur? Ben Allah yani ben adil olamazsan başka kim olur? Ben Allah'ın yeryüzündeki eminiyim diyor. Halid bin Velid bunu kafasını vuruyum ey Allah'ın Resulü deyince namaz kılan olabilir diyor namazı geciktiren, fitne çıkaran devlet ricali içinde onlarla vuruşalım mı dediğinde sahabeden birisi Allah Resulü namaz kıldıkları müttecca hayır diyor. Namaz kılmaları onları Müslüman gösterir ama hakikaten mümin olduklarını göstermeyebilir. Ha, o zaman bu da gösteriyor ki iman kelimesi, İslam kelimesi, müminim demesi, ben Müslümanım demesi farklı şeyleri anlatan kelimelerdir. Ama yine de birbiriyle ilişkili şeyleri anlatıyor demektir. Ve biz burada e, şu ifadeyi kullanırız. E, tabii ki bunu herhalde biraz sonra anlatsak daha hoş olacak. İman kelimesi, iman dediğimiz zaman bizde ilk anlaşılması gereken şey iman dediğimiz kelimeyi Türkçe'ye aktarırken Arapça'da Arapça konuşan toplulukların hepsini bir, yani bir bütün olarak içeri alıp töhmet altına bırakmadan yüzde yüzün yüzde yüz tarafından e, istenildiği şekliyle ifade etmediklerini düşünüyoruz. İman kelimesinin aslı Arapça emine dediğimiz kelimeden müştattır. Yani güven buldu anlamındaki kelimeden türemedir. Emine zeydun dediğinizde, Zeyd güven buldu demektir. Güven buldu demektir. Bu lazım bir fiil denilir. Yani geçişsiz olan, yani mefule ihtiyaç duymayan failin fiilinin kendisinde vuku bulduğu bir fiildir. Bunu geçişli kılmak istediğin zaman kendi kaydesince ki bunu size zikretmeye ihtiyaç yok. Amena, min khauf. Onları korkudan emin kıldı. Amene korkudan emin kılma anlamında kullanılır. Aynen ve amenhum Kureyş suresinde zikrettiği gibi onları korkudan emin kıldı biz bu sefer deriz ki burada iman kelimesinin aslı emine, amene güvende kılmak, korkudan emin kılmak çünkü el emnu kelimesi el havfu yani korkunun zıttıdır. Yani güven kelimesi korkmanın zıttıdır. Emine güvende olma anlamındadır. Ve bunları biz ıstilahi olarak dinde tasdik anlamında kullanıldığını söyleriz. Ki buna da ayeti kerimelerde mesela diyor ki ee, birisi Yusuf suresinde ve ma ente bi mu'minillena ve le kunna sadıqin ve ma ente bi mu'minillena ve le kunna Yusuf aleyhisselamın kardeşleri Yusuf'u yattıktan sonra kanlı bir gömlekle babalarına gelip diyorlar ki yani anlatıyorlar işte Yusuf'a böyle böyle oldu Yakup aleyhisselam inanmıyor Zaten biz sana ne kadar doğruyu söylesek de sen bize inanacak değilsin. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ مُؤْمِنِ لَنَا Sen bize tasdik edici değilsin. Yani yalanlıyorsun demektir. Bu gösteriyor ki iman kelimesi tasdik anlamında, yalanlamanın zıttı anlamında kullanılıyor. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de "La e, تَأْتَذِرُوا قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِ اُنْ لَنُؤْمِنَ Hayır. Lâ ta Allah Ha, hiç de özür beyan etmeyin. Allah sizin ne gibi dolaplar çevirdiğinizi bize haber verdi. Biz sizi tasdik etmiyoruz, yani yalanlıyoruz. Ee, Tebuk harbinde, harbe, harbe gitmemek için bahane uyduranlar, harpten kalanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabuka orada çıkarınca e, zaferlen yani değil hezimetle gelseydi biz zaten bunu biliyorduk da gitmemiştik. Zaferle gelince ha bizim aslında bağımız bahçemiz gelişmişti işte biz bunları bırakamadık gelemedik aslında gönlümüz sizinleydi demek için önüne çıkarlar. Allah Resulü de diyor ki hiç özür beyan etmeyin. Biz sizi tasdik etmeydi Çünkü Allah ne gibi dolaplar çevirdiğinizi bize haber verdi diyor. Ha, bu da gösteriyor ki iman kelimesi tasdik anlamındadır. Yalanlamanın zıttı. Birisi amentu billah dediği zaman kat'iyetle ve kat'iyette yalanlamanın zıttı olarak tasdik anlamında bunu kullanmıştır. Allah'a rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde inandım, tasdik ettim hiçbir şekilde yalanlamıyorum şeklinde bu ifadeyi kullanıyor demektir yine burada da anlamanız gereken bir kısımda bu tasdik yalanlamanın zıttı olan tasdik az önceki zikrettiğim ayeti de delil olarak kullanıyor ehli sünnet kalple tasdik dille tasdik Azalar ile tasdik diye bu üçlü şebekede eyleme dönüşür. Kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Hucurat o ayette zaten dillen inandık diyorlar. Siz inanmadınız ama Müslüman olduk deyiniz diyor. Çünkü kalbinize daha hala iman girmemiştir diyor. Kalbe iman girmediği için dildekini naksediyor ama Müslüman olduk deyiniz diyebilirsiniz derken azalar ile amel vardı. Bu ayetin delil olduğu gibi daha birçok hadis şerifte naslar vardır ki imanın eyleme dönüştüğü üç esas vardır aya Kalple tasdik, dille tasdik ve azalar ile tasdik. Ehli sünnet imanı tarif ederken böyle tarif eder. Katiyetle iman tasdikten ibarettir demez. Heh. çünkü biz kalple tasdik, dille tasdik ağzalar ile tasdik bu üçlü birbirinin mütelazımıdır her birinin müstakilen lazımı olduğu gibi gerekleri üçü de birbirinin mütelazımı üçü de, üçü de birbirinin mütelazımı ne anlama geliyor birisinin olmayışı öbürkünleri de geçersiz kılar kalbe imanın girmeyişi dili de geçersiz kılıyor her ne kadar görünüşte, namaz kılsalar bile sadece öldürülmelerine mani oluyor. Onlara fayda vermiyor ahirette. Heh, birbirinin, yani biri olmazsa öbürküler de geçersidir. Hiçbir anlam taşımıyor niteliğindedir. Burada i̇bn Kayyim el-Cevziye rahimahullah şöyle bir örnek verir bunu anlatabilmek için. Siz diyor bir mecliste oturur olsanız. Daha önceden emin bildiğiniz, güvenilen bildiğiniz birisi gelse, cemaat, sizin şu içinde bulunduğunuz bina yanıyor dese, o güvenilen birisi, rastgele söz etmeyen birisi, bina enali, senin sözün de doğrudur diyorsunuz, ama o getirdiği haberin gereğince hareket etmiyorsunuz. O haberin gereği ne? O doğru sözlü emin kişinin Getirdiği haberin içeriği ne? Ha? Buradan gitmek gereği o. Sen şimdi tasdik ediyorsun zaten. Sen eminsin diyor. Haberin de doğru diyorsun. Haberin gereğini yapmıyorsun. Haberin gereği buradan gitmek. Sen doğrusun. Haberin de doğru deyip de haberin gereğini yapmazsan kendini yanmaktan kurtarır mısın? Muhammed'e iman budur diyor onun emin olduğunu bildiğin kadar, sözlerinin doğruluğunu bildiğin kadar, o getirdiği haberin gereği gereğince hareket etmek de ondandır diyor. Hareket etmezsen kendini yanmaktan oturmuyorum. Ha. Necmi ders esnasında ne kadar hareketi önlerseniz o kadar istifade edeceksiniz. Bunu anladınız mı? Haberin gereği bu şimdi. Ee, burada biz şimdi kalp tasdiki, dillen tasdiki, ağzalar ile tasdiki genel anlamda söylüyoruz. Sairleri gibi, sairleri şu üçünü de tasdik anlamında kabul etse bile bu yetersiz. Neden? Çünkü kalbin tasdikiyle ile dilin tasdiki inanılması gereken şeyde müştereklik kazanırsa kalbin tasdiki el-i'tikadu bil kalp mertebesine yüklenir kalp tasdikten öte artık onu bağlayıcı buluyor. Bir onu kabul etmek, doğruluğunu kabul etmek yeterli değil. Dil ile tasdik de el ikrarı bil dediğimiz mertebe Çünkü kazanıyor. Çünkü dille telaffuz etmekle ikrar farklı şey. Orada Araplar telaffuz ediyordu, ikrar değildi. Çünkü ikrar kalbinde onayını verdi. Kalbinde onayını aldığı bir şeydir azalar ile tasdike gelince el amelü bil cevari az önce İbni Kayyım'ın örneğin dedi verdiğim gibi cevarihle ile amel mertebesine dönüşür ha, ondan sonra tekrar başka bir açılım var biz amel kelimesini sadece belli başlı şeylerle yapılan işler olarak düşünürüz ama kalbin tasdikinin, kalbin itikadının yanında kalbin onlarca ameli vardır Mesela muhabbet dediğimiz şey kalbin amelidir. Yani sevme, güvenme dediğimiz şey, tevekkül kalbin amelidir. Buğz etme kalbin amelidir. Belki bunlar bazen dilde telaffuz edilir. Bazen dildeki teleffüs hiç geçersiz sayılır. Sevgiyi işlerle koyduysanız evet tasdik anlamında, itikat anlamında, ikrar anlamında sevgi bir arada olur. Ama yine de şaibeden kurtulmaz sadece sevgi. Çünkü insanlardan bir kısmı diyorlar ki biz Allah'ın sevgilileriyiz. Allah'ı seviyoruz diyorlar. Ama bu sevgi kalbin tasdiki ile itikat boyunda dilin tasdiki ikrar boyunda bir arada yine soyuttur, mücerret. Biz Allah'ı seviyoruz sözü geçmiyor burada. Neden? Amel de buna onay vermesi gerekiyor. Amelin de bunun geçerliliğini sağlamada bir payı var. Ne diyor Allahu azze ve celle? De ki onlara kul eğer kuntum tuhibun Allah'a fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bir insan Resul'e hiç tabi diye bir endişesi, tabi olma endişesi yok ama Allah'ı sevdiğini seviyor, sevdiğini söylüyor. Bu hiçbir şey ifade etmez. Bir insan her şeyle Resul'e tabi oluyor ama telaffuzda illa Allah'ı sevdiğini demiyor. Onun için dil bazen şaibeden öte gitmez. Amellerle bunun ona takviyesi, onu geçerli kılacak bir yönünün de olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu ne anlama geliyormuş? Demek ki kalplen tasdik, kalplen itikad, kalbin ameli, dillen tasdik, dilin ikrarı, kalp ve dilin aynı devrede olduğu bir ortamda ki bu çok önemlidir bazen küfür anlatırken oradaki derslerde rastlarsınız. Mesela e, küfür hiçbir zaman yakine mebni değildir. Küfür devamlı şüphe ve tereddüde mebni'dir. İman ise ispat, itmiknan ve yakine mebni'dir. Hiçbir zaman Kur'an'a bakın küfredenlerin küfrü yakine mebliğ değil, devamlı şüphe ve tereddütler üzere bu kemikler toz toprak olduktan sonra mı tekrar dünyaya gelecekmiş bu çok uzak bir ihtimal olmayacak iştir gördüğünüz gibi devamlı şüphe ve tereddüt üretir bu şüphe ve tereddütün, yani e, tereddütün yanında bir ispat vardır akabinde ispat bir inanı getirir İkman ise yakini. Yakini tevhid dertlerinde dinleyecek olursanız şek ve şüphenin yeri olmadığı bir iman mertebesidir. Şek, şüphe, tereddüt dediğimiz şeylerin olmadığı bir iman mertebesidir deriz. Bunun ikisinin bir arada olması gerekiyor. Kalbin, dilin. Bazen insanların küfrü kalp ve dil devrede olmadan söylenilen sözlerdir. Bunu anladınız mı? Yani bir insan e, fen ilimlerinde hakikaten bir mevkisi var, keyfiyetli bir uzmanlığı var. Ama o kadar basit sözler edebiliyor ki mesela e, dünyanın kainatın tesadüfen oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Eğer siz tesadüfü biliyorsanız, tesadüf bizim anlayacağımız anlamda nedir? Bir torbanın içerisine bir milyon beyaz pul koyuyorsunuz. Şu tombala pulu var ya, o bir milyon pulun bir tanesi kırmızı. İçine atıyorsunuz, elinizi çuvalın içine atıp o kırmızı bir tane kırmızıyı kırmızıya isabet etmeniz bir milyonda bir ihtimaldir. Ama tesadüf dediğiniz şeyin milyarlarda bir bile ihtimali me mevzu bahis değildir. Kainata rahatlıkla tesadüf diyebilen adam bir kibrit çöpünün kendi kendine yapıldığını söyleyen adama ahmak diye bakar. Nasıl olur diyorsunuz böyle bir adam kibrit çöpünün hanginiz kibrit çöpü, çöpü için ben size desem ki kibrit çöpü bir zamanlar ormanda ağaçtı kendi kendine kesildi. Kendi kendine ölçülü biçildi. Kendi kendine planiye girdi. Kendi kendine bu boyda çıktı. Kibrit dediğimiz kimyevi madde böyle çıkarıldı. Mai şeklinde, su şeklinde. Her kibrit geldi, kendi başına ona dokundurdu, çekti. Kutu işte ağaçtı, kağıt doldu falan. Böyle bir araya geldi desem, ne dersiniz? Bak bak, bak şimdi, bunu bile, bunu tesadüfe bağlayamayan şu akıl Nasıl olur da öyle kültürlü bir insan koskocaman bu kainatı tesadüfe bağlar? Kalple aklı, dili bir arada değildi bunu söylerken. Onun içindir ki fıtri boyutta Allahu Azze ve Celle insanın mükellef kıldığı aklı devamlı kullanmayı önerir. Fıtri boyutta, katiyetle imani boyutta değil. Burayı da iyi anladıktan sonra Önce başlıklar, başlıkların altının doldurulması gerektiğini iyi anladınız. Ondan sonra bu tasdikin kalple, dille, ağzalarla amel denildiği zaman kalbin de bir ameli var, dil, dilin de bir ameli vardır. Yemin dediğimiz şey katiyetle cevarihin ameli değildir. Değil mi? Kalbin itikadı dilin teleffüzudur yemin. Namaz gibi bir ibadeti düşünün. Her şey müştereken onda pay sahibi mi? Kalbin payı var, dilin payı var, azaların payı var. Hepsinin onda payı vardır. Tabii ki ben iman dediğiniz için, iman dersi olsun dediğiniz için... E böyle başladım. Böyle olması gerekiyordu. Ama ben normal bu dersin seyrini kendim tertip etseydim ders kayıtlarına da baktığınızda mutlak imandan evvel fıtratın konuşulması, fıtratın anlaşılması, fıtrat üzerindeki bizim sorumluluğumuzun iyi algılanması gerektiğini işlerdim. Çünkü iman meselesi nerede insanı mükellef kılan bir unsurdur? Mesela Kur'an'da Allah-u Azze ve Celle Resulüne hitaben diyor ki, vahiy gelmeden evvel sen kitap ve iman nedir bilmiyordun diyor. Bu ne anlama gelir? Resul bile düşün, öyle bir Resul sahip olduğu akıl ile imanın ve kitabın ne olduğunu bilemiyorsa kim bilir? Aa, demek ki iman vahiy ile bizim vahyin gelmesi, Resulün gelmesi bizim vahye muhatap olmamız da gündeme gelen bir şey. Onun için biz fıtrat dediğimizde yaratılışımız itibariyle tabiatımızla beraber sahip olduğumuz Allah'ın bizi tecihiz ettiği donanımla dünyaya gelip ta ki vahye muhatap olan yaş önemli değildir. Olan bu kısma biz birinci misak dediğimiz devre diyoruz. Bu birinci misak devresidir. Bütün insanlık Arap'ı, Kürdü, Çinlisi, Afrikalı siyahı, Amerikalısı veyahut eskim olsun bu fıtri değerlendirmenin içinde ele alınır. Yaratılış itibariyle sahip olduğu değerler. Ve insanı da bu yönde ele aldığınızda Fıtri boyuttaki insanın yükümlülüğü Araf suresindeki bizim devamlı bu meseleye onu delil getirir. Ayet kelimenin bize bildirdiğiyle Allah Ademi yarattıktan sonra diyor ki wa id min bani min İbn Abbas'tan gelen hadisle Allah Ademi yarattıktan sonra onun sırtını sıvazlıyor kıyamete kadar gelecek bütün neslini çıkarır. Ve onları karşısına diker. Hiç aracı olmadan Naiman dedikleri vadide Arafat'ta bir vadinin adıdır. Orada aracısız onlara sorar. Elestu bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onları kendi alehlerinde şahitler tutar. Ve i̇bn Abbas rivayetin burasında diyor ki onlardan misak kaldı, söz aldı diyor. İşte biz buna birinci misak, insanın ilk sorumlu tutulduğu şey diyoruz. Bunu neden yaptı? Neden yaptı bunu anlatırken? En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin ev tekulu innemâ eşreke âbâuna min kabl. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً min Badihim اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُقْدِلُونَ Yarın kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu. Veya babalarımız bizden evvel bu ahdi bozmuş, şirk koşmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onları nasıl bulduysak, ne üzere bulduysak onların peşinden gittik. Buna sebep bizi azap etmeyesin azap mı edeceksin demeyesiniz diye diyor. Ha Biz bu ayeti kerime insanoğlunun sorumluluğunun birinci misaf. Yani evet sen bizim Rabbımızsın. Hani geleneksel İslami eğitimde biz ne zamandan beri Müslümansın diye sorduklarında kalu beladan beri derler ya. Burayı kastederler ama bir şey anlatmıyor. Yani evet sen bizim Rabbımızsın dedikleri andan bu yana biz müslüman değil sorumluluğun içindeyiz bir Rabb'ı kabul etme ben sizin Rabb'ınız değil miyim diyor ee, burada teferruatına girmeyeceğim ama bu derslerin kayıtlarına giderseniz orada görülür bu ayet üzerinde bizim dışımızda iki tayfenin sorunu vardır birisi muteziledir birisi hariciler yani tekfircilerdir sorunu olduğu zaman o dersleri dinlerseniz orada bunu yakalarsınız bu insan yani Allah'a evet sen bizim Rabbimizsin diye itirafta bulunan söz veren insan dünyaya gelirken de hadis-i şerifte diyor ki kullu mevludin yûledu alel fıtratı ve her doğan çocuk fıtrat üzere yani donatıldığı şekliyle gelir. Tecihiz edildiği şekliyle. Bu ne anlamdadır? Mesela kuşun fıtratı derseniz kuş daha yumurtadayken uçmasını biliyordu. Bak onun fıtratındandır. Arı, bal yapmasını fıtratından öğrenmişti. İnsanın fıtratı da belli başlı değerlerle donatılmıştır. Mesela akıl insanda fıtri bir değerdir. Sevme dediğimiz duygu fıtri bir değerdir. Güvenme dediğimiz duygu fıtri bir değerdir. Korkma fıtri bir değerdir ve bu yan, burada da e, yine Şem suresinde fe elhamaha fucurahha ve Allah her nefse itaatini isyanını hayrı ve şerri iyi ve kötü ayırt edebilecek şekilde ona ilham etmiştir diyor. İnsan dünyaya gelirken iyi ve kötüyü, itaati ve isyanı ayırt edebilecek şekilde ilhamla, bir eğitimle gelmiştir bu dünyaya. Demek ki fıtri değerlere sahip olan bir insan, fıtri bazdaki itaati, isyanı, iyi ve kötüyü anlayabilecek bir şekilde gelmiştir dünyaya. Eğer sevgi varsa, korku varsa, bu etme dediğimiz bir şey varsa, güvenme varsa, insan diyebilir mi ki zulmün ne olduğunu insanlar bilmiyor, birisine işkence etmenin ne olduğunu biliyor. İşkence edilen bir insana yardım etmenin de ne olduğunu biliyor Birisine çıkarıp cebinden 100 lira verse, bu yardım etme insanı huzursuz kılar mı? Birisinin haber olmadan onu 100 lirasını çalsa bu rahatsız eder mi? İşte biz bunu kendi ifademizde vicdan diyoruz. Bazen denilir ya halk arasında bir şey anlatılır anlatırdık ikna olmadı. Ya vicdanen rahat mısın denilir anladınız mı? Çünkü vicdan bunu yakalar. Vicdan bir değer ölçüsüdür ki katiyetle yanlış ibreyi çalmaz. Ha, işte bu meyanda aklı biz gündeme getirirsek ki akıl mükellef kılan bu değerlerin başında gelir katiyetle ve katiyetle fıtri e, süreç içerisinde fıtri süreç neymiş? Doğup akıl balik olduktan sonra Vahyin gelişi, nebinin gelişine kadar olan devreye fıtri süreç süre, e, sorumluluğu deriz. Bu devre birinci misak devresidir. Fıtri süreç devresidir. Nebi gelip vahiy gelip vahiy ulaşana kadar olan devreye fıtri, e, fıtrat devresi deriz. Vahiy, nebi gelip vahiy geldiği andan itibaren bize ulaşmışsa iman, ikinci misak dediğimiz devre başlar. Tabii ki burada bizi sorumlu kılan ilk unsur akıldır. Onun için biz şöyle ifade ederiz. Aklın fıtrattaki görevini, imandaki görevini ele alırsak, aklın fıtri süreçteki görevi idraktır. İmanı süreçteki görevi ise teslimiyettir. Bunu anlatınız mı? Fıtri süreçte aklın görevi neymiş? İdraktır. Kur'an'a bakın, fıtrata dönük ayetleri böyle hissedersiniz. Onlara bakmıyorlar mı deve nasıl yaratılmış? Onlar bakmıyorlar mı Allah'ın rahmet eserlerine koskocaman yeryüzünü öldürdükten sonra tekrar nasıl diriltmiş? Onlar bakmıyorlar mı semaya? Nasıl direksiz ve çatlaksız bir tavan şeklinde yapılmış? Bu neyi kastediyorum? Bak, düşün aklet şeklinde fıtri süreçteki devamımız meseleler böyle. Yani sorun fıtri ise cevabı da fıtri olmuştur. Yani aklidir. Bu insanlar öldükten sonra tekrar bunları kim diriltecek diye sorana Allah ne diyor Yasin'de? Ne diyor? Ben mi diyor? Ha? Yoksa onu ilk defa yaratan kimse o mu? İlk defa yaratan kimse o delildir. Bak ben demiyor, Ben dese cevap doğru olur, ama istenilen vurgulanmadı. Onu ilk defa yaratan kimse? Çünkü insanın varlığını ilk yaratılışını ikinci yaratılışına delil olarak sunuyor Aklen. Hiç insan birinci yaratılışını inkar eder mi? Varsa, halbuki birinci yaratılış daha çok inkara müsait biliyor musun? Hiç çoktan yaratıldı. Ama ikinci yaratılışın hiç çoktan değil. Sorun akli ise fıtri ise cevap da akli. Aklın buradaki görevi bu ama imana geçtiğin andan itibaren vahyin gelişinde sana ulaşmasından itibaren aklın görevi teslimiyettir. Katıyetle fikir yürütemez. Aklına yatsa da, yatmasa da, hoşuna gitse de gitmese de, hevasına uysa da uymasa da aklın görevi neymiş? Gelen vahye teslim olmaktır bu kadar zamanı. Evet. Aynen. Ama bunun daha geniş teferruatını farklı bir izah şekliyle derslere zahmet ederseniz orada var bak. O dersleri dinleyip şu an bunu dinleseydiniz, önceden onu, öyle zannediyorum çok sorunuz olacaktı. biraz sonra gelecek. Aynen imanla İslam'a dininiz öğretme geldi dediği gibi. O size dininiz öğretmeye geldi diyor. Şimdi nerede ayrı kullanıldığını yakalarsanız nerede müşterek kullanıldığını rahat yakalarsınız. Mesela Allah'a iman, imanın şartlarından kelime-i şehadet, e, imanın şartlarından kelime-i şehadet İslam'ın ama Abdülkayz kabilesinin elçilerine söylediği sözde Allah'a imanın izahı olarak İslam'ın şartlarını getiriyor. Ve nerede iman tek başına kullanılıyor gördüğünü dillen iman ettik diyor. Ama siz iman etmediniz de onlara. Fakat Müslüman olduk diyebilirsiniz. Çünkü iman daha hala kalplerinize girmemiştir diyor. Oradaki İslam'ın ne faydası var? Ha canını kurtarır. Sadece öldürülmez. Evet. Gel daha var ama şunu giyeyim ben. Yok şu an kapanmayın. Şu an ona ihtiyaç var. <gülüyor> Temiz havaya. şubelerinde nereye... derinlere daldı de evet. evet. abi başıdan saldım dedim abi tek sizsin kafası mı da kafası kısıldı ya kitabı böyle var <gülüyor> yeni yeni kampanya böyle çıktı o kadar <gülüyor> rahat yerler yap abi selamünaleyküm selamlar nasılsınız abi selamlar abi pierwszy inşallah İşiyen var mı? İşiyen var mı? İşiyen var mı? Kapatalım sana. İşiyen var mı? Kapatalım sana. Şuraya abi <gülüyor> benim <gülüyor> that doesn't Var mı Cemaat Ege'nin? ya falan tutsa O Refah Partisi'nin evet. yola kararla bir tarihini ona camiası Ama Allahşerlerimiz evet. böyle bize ne biliyor musun başka Thank you. kapattım onu ya. Şu Şunu kapattın abi. Ben kapattım ben. Yani ben i̇yi şey. mi abi içerisi? İyi. iyi. Sıcak oldu belki de bayışıyor abi. Evet. Kapatırsak çok korulu, kibirli bir şey. Kendini beğenmiş beğendiğim için ilk konuşmazlarımız oldu. Ben zaten dedim. Bunların içinde en tüy Dünya Mühendir. Bu nasıl aldı? Bu böyle gelin.